876. konu, Hazreti Peygamberin Huyi bin Ahtab'ın kızı Safiye validemiz ile evlenmesi, Hayber'de alınan esirler bir araya getirildiğinde Dihye, radıyallahu anha, Hazreti Peygamber'e gelerek, ey Allah'ın Rasulü, bana bir kariye ver, dedi. Hazreti Peygamber, git, esirler arasından bir kariye al, buyurdular. Dihye de gidip Huyi'nin kızı Safiye'yi aldı. Bunun üzerine adamın biri Hazreti Peygamber'e, Ey Allah'ın Resulü, sen Kurayza ve Nadir kabilelerinin efendisi Huyin kızı Safiye'yi Dıhye'ye mi verdin, ona senden daha layık kimse yoktur, dedi. Adamı dinleyen Hazreti Peygamber Safiye'nin kendisine getirilmesini istediler. Safiye'yi gördüklerinde de Dıhye'ye, Sen kendine başka bir kariye al, buyurdular. Sonra da Safiye'yi azat ederek onunla evlendiler. Enes bin Malik, radiyallahu anha, şöyle anlatıyor. Biz Hayber'e vardık, Allah Teala Hayber'in fethini müyesser ettiğinde Hazreti Peygamber'e Huyi bin Ahtab'ın kızı Safiye'nin güzelliğinden bahsedildi, kocası öldürülmüş, kendisi ise henüz gelinlik devresindeydi, Hazreti Peygamber de onu kendisi için seçtiler, hayızdan temizlenip kendisine helal olduğunda Hayber'in aşağı taraflarında kalan süddü sahba denilen yerde onunla gerdeğe girdiler, Sonra da küçük bir kapta hez denilen bir yemek yaptırdılar ve bana da etrafta bulunanları davet etmemi söylediler, İşte Safiye'nin velime, düğün, yemeği buydu, sonra Medine'ye doğru yola çıktık, yolda Hazreti Peygamber'in onun etrafına koruyucu bir aba gerdirdiklerini ve konak yerlerinde devesinin yanına dizini dikerek oturduklarını ve Safiye'nin de onun dizlerine basmak suretiyle deveye bindiğini bizzat gözlerimle gördüm, Enes bin Malik, radiyallahu anha, şöyle anlatıyor, Hz. Peygamber Hayber ile Medine arasında üç gece kaldı ve bu sırada da Safiye ile Gerde'ye girdiler, ben Müslümanları velime yemeğine çağırdım, yemekte ne ekmek ve ne de et vardı, Hazreti Peygamber, Bilal'e sofraları kurmasını emretti, o da deriden yapılmış sofralar getirerek yaydı ve üzerlerine de hurma, çökelek ve yağ koydu, Müslümanlar birbirlerine, acaba Safiye müminlerin annelerinden birisi mi olacak yoksa Kariye olarak mı kalacaktır, diye soruyorlardı. Sonra yine kendi aralarında şöyle diyorlardı, eğer Hazreti Peygamber onu perde arkasına alırsa müminlerin annelerinden birisi olur, aksi takdirde Kariye olarak kalır, Hazreti Peygamber yola çıkacağımız zaman Safiye için devesinin terkisinde yumuşak bir yer yaptılar ve üzerine de perde gerdiler.